Deki ki Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? deki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı Allah tarafından kendisine verilmiş bir kanıtı saklayandan daha zalim kim vardır Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir Onlar bir ümmetti gelip geçti Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarını sizindir siz Onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Ehli Kitap, Allah Teala'nın İsrailoğulları dışındaki bir milletten peygamber göndermesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, Hz. Muhammed'in peygamberliğini reddediyor, kendilerinin Allah'ın çocukları ve sevgilileri olduklarını, şu halde yeni bir peygamber gelecekse, bunun Araplardan değil, eskiden olduğu gibi yine kendi kavimleri arasından çıkması gerektiğini savunuyor. Yalnız Yahudilerin veya yalnız Hristiyanların cennete gireceklerini iddia ediyor ve Müslümanlara doğru yolu bulabilmeleri için Yahudi ya da Hristiyan olmaları gerektiğini söylüyorlardı. Halbuki Allah ne yalnız Müslümanların ne de yalnız ehli kitabın Rabbidir. O bütün insanlığın, bütün yaratılmışların Rabbidir. Böyle olduğu halde ehli kitabın daha önce de ifade ettiğimiz gibi haksız ve mesnetsiz bir takım iddialar ileri sürerek temel inançları az önce özetlediğimiz Müslümanlarla hala Allah konusunda tartışmaya girişmeleri son derece anlamsızdır. İsrailoğulları Allah'ın iyi yolda oldukları sürece kendilerine verdiği üstünlüğü mutlak ve şartsız bir üstünlük saymışlardır. Oysa onların doğru yoldan sapsalar bile yine de Allah nezdinde üstün bir millet olmaya devam edecekleri şeklindeki inançları Allah'a karşı bir haksızlık isnadı ve iftira anlamına gelir. Buna karşılık Müslümanlar herhangi bir ayrılıkçılığa sapmadan, ihtilaf ve düşmanlık duygularına kapılmadan, Hazreti Muhammed ve ona indirilenle birlikte İbrahim, Musa, İsa gibi geçmiş peygamberleri ve onların kutsal kitaplarını da tanımış, bütün bu kitapların ortak öğretisi olan hak dini benimsemiş, Allah'ın varlığına ve birliğine her türlü ortaklık şaibesinden arınmış bir şekilde şeksiz şüphesiz iman etmişler, böylece Allah'ın boyasıyla boyanmışlardır. İşte ayet, bu içeriğiyle ehli kitaba belirtilen ilkeler doğrultusunda Allah'ı hep birlikte Rab olarak tanıma yolunda bir çağrı anlamı taşımakta, hala yanlış anlayış ve tutumlarında ısrar etmelerine karşılıkta herkesin tutum ve davranışlarından doğacak sorumluluğun kendine ait olacağı uyarısında bulunmakta ve Müslümanlara Allah'a olan içten bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkça ifade etmeleri talimatını vermektedir. Sonuç olarak şu veya bu kavimden ırktan gelmenin insanlık değeri bakımından önemi yoktur. Allah bir zamanlar İsrail kavmini üstün kılmışsa bu onların doğru inançta ve iyi yolda olmalarındandı. Her bireyin ve her toplumun değeri ameline, benimsediği inancın doğruluğuna ve bu inancının ürünü olan iyi hal ve hareketlerine göredir. Ehli kitap kendilerinin Müslümanlardan daha üstün ve seçkin oldukları şeklindeki kuruntularını kanıtlamak veya güçlendirmek için İbrahim, İsmail, İshak, Yakup'la onun soyundan, esbaattan gelenlerin de kendileri gibi Yahudi ya da Hristiyan olduklarını söylüyorlardı. Oysa Alimran suresinin 65. ayetinde de ifade edildiği üzere Tevrat ve İncil Hz. İbrahim'den sonra indirilmiş bu dinlerle ilgili Yahudilik ve Hristiyanlık isimleri de yine bu peygamberlerden asırlarca sonra ortaya çıkmıştır. Nitekim Yahudi kelimesi, Hz. Yakup'un 12 oğlundan 4.sü olan Yahuda'nın ismine nispetle türetilmişti ve başlangıçta bir dinin adı olmayıp Yahuda sıptına mensup olanları ifade eden bir kabile veya boy ismiydi. Ancak Hz. Musa'dan en az 700 yıl sonradır ki İsrail soyuna aynı zamanda Yahudi, bunların dini inançlarına da Yahudilik denilmiştir. Bu sebeple ayette anılan peygamberlere ne dini ne de ırki anlamda Yahudi demek mümkündür. Aynı şekilde bu peygamberler Hristiyan da sayılamazlardı. Çünkü bunların hepsi de Hz. İsa'dan asırlarca önce yaşamışlardır. Hatta İsa'nın dini için bile başlangıçta Hristiyanlık kelimesi kullanılmıyor o dönemde, Hz. İsa'ya tabi olan topluluğa Nasıralılar deniliyordu. Hristiyan kelimesi ise ilk defa Hz. İsa'dan sonra ona inanan Antakya halkı için sadece onlarla sınırlı olarak kullanılmıştır. Şu halde Yahudilik ve Hristiyanlık kelimeleri Hz. İbrahim ve ayette anılan diğer peygamberlerin dinlerini ifade etmek şöyle dursun, Musa ve İsa'nın dinlerini bile tam olarak ifade etmez. Çünkü bu isimler söz konusu peygamberler tarafından tebliğ edilen dinlerin tahrife uğradığı ve dolayısıyla özünde bulunmayan inanç ve ibadet unsurlarının katılmasıyla bu dinlerin yapı değişikliği sürecine girdiği dönemlerde ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Alimran İmran suresinin 67. ayetinde de ifade edildiği gibi İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Bilakis o Hanif bir Müslüman idi. Her türlü şirk ve benzeri kusurlardan da arınmıştı, soyundan gelen diğer peygamberler de onun yolunu izlemişlerdi. Hz. İbrahim gibi onların dinleri de Haniflikti. Haniflik ise putperestlik olmadığı gibi Yahudilik ve Hristiyanlık da değildir. Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Bu sebeple onların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını iddia etmek büsbütün gerçeğe aykırıdır. Gerçekleri Yahudiler ve Hristiyanlar mı daha iyi biliyor yoksa Allah mı? Bu konularda az çok bilgisi olan Yahudi ve Hristiyan din bilginleri de bunları kendi toplumlarından gizliyorlardı. Halbuki, İlahi hakikatlere ilişkin bu tür bilgileri ve kanıtları saklamak en büyük haksızlıktı. Bu sebeple ayette onlar Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir şeklinde ikaz edilerek işledikleri suçun ağırlığına dikkat çekilmiştir. Ehli kitabın Hz. İbrahim ve onun soyundan gelen diğer peygamberlerin de Yahudi veya Hristiyan olduğunu dolayısıyla Onlarla aynı dini paylaştıklarını ısrarla savunmalarına ve bununla övünmelerine karşılık onlara 134. ayetteki aynı ifadeyle cevap verilmiş, böylece asıl sorumlulukları bir defa daha hatırlatılmıştır. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın şimdilik sonuna geldik.